Karadağ'ın bir meyvesi. Bismihi sübhane. Aziz sıddık kardeşlerim. Bu defa mektub yerinde bu meyveyi gönderiyoruz. Bir ayetin manayı işaretisinin külliyetinden bir ferdi hürriyetten bu ana kadardır. Teşrinisani 30. gün 1358'de Karadağ başına çıkıyordum. İnsanların hususan Müslümanların bu teselsül eden helaketleri ve hasaretleri ne vakitten başladı ve ne vakte kadardır hatıra geldi? Birden her müşkilimi halleden Kur'an-ı mucizül beyan Sure-i Vel Asr'ı karşıma çıkardı. Bak dedi. Baktım. Her asra hitap ettiği gibi bu asrımıza da daha ziyade bakan Vel Asr'ı innel insane lefi husrin ayetindeki innel insane lefi husrin makamı cifrisi 1324 edip Hürriyet inkılabı ile başlayan tebettül-ü saltanat ve Balkan ve İtalyan harpleri ve birinci Harbi Umumi malûbiyetleri ve muahedeleri ve şairi İslamiyenin sarsılmaları ve bu memleketin zelzeleleri ve yangınları ve ikinci harbi umumiyenin zemin yüzünde fırtınaları gibi semavi ve arzî musibetler ile hasareti insaniye ile İnnel insane insanlefi husrin ayetinin bu asırda dahi bir hakikatı maddeten aynı tarihiyle gösterip bir lemay icazını gösteriyor. İlla Amenu ve amilu salihat. Ahirdeki ta ha sayılır, şedde sayılır ise makamı Cifri'si 1358 ve 9 olan bu senenin ve gelecek senenin aynı tarihini göstermekle o hasaretlerden, bah manevi hasaretlerden kurtulmanın çare yeganesi iman ve amali salihâ olduğu gibi ve mefhumu muhalifiyle o hasaretin de sebebi yeganesi küfür ve küfran, şükürsüzlük yani imansızlık ve fısk ve sefahet olduğunu gösterdi. Sure-i vel asrının azamet ve kudsiyetini ve kısalığıyla beraber gayet geniş ve uzun hakayıkın hazinesi olduğunu tasdik ederek Cenab-ı Hakk'a şükrettik. Evet, alemi İslam'ın bu asrın hasareti olan bu dehşetli ikinci harbi umumiden kurtulmasının sebebi, Kur'an'dan gelen iman ve amal-i olduğu gibi, fakirlere gelen acı açlık ve kahtın sebebi, orucun tatlı açlığını çekmedikleri ve zenginlere gelen hasaret ve zayiatın sebebi de zekat yerinde ihtikar etmeleridir. Ve Anadolu'nun bir meydanı harp olmamasının sebebi İllelledine amenu kelime-i kutsiyesinin hakikatını fevkalade bir surette yüz bin insanların kalplerine tahkiki bir tarzda ders veren Risale-i Nur olduğunu pek çok emarelerle ve şakirtlerinden binler ehl-i hakikat ve dikkatin kanaatları ispat eder. Risale-i Nur'un küçük ve masum şakirtleri, aziz Sıddık kardeşlerim. Risale-i Nur'un küçük ve masum şakirtlerinden elli-altmış talebenin yazdıkları nüsalar bize de gönderilmiş. Biz de o parçaları üç cilt içinde cem ettik. Hem o masum şakirtlerin bazılarını isimleriyle kaydettik. Mesela Ömer on beş yaşında, Bekir dokuz yaşında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 Ensale-i Atiye'de devam edecek. Aynen bu masum küçük şakirtler gibi Risale-i Nur'un cazibedar dairesine giren ümmi ihtiyarların dahi 40-50 yaşından sonra Risale-i Nur'un hatırı için yazıya başlayıp yazdıkları 40-50 parçayı 2-3 mecmua içinde derce ettik. Bu ümmi ihtiyarların ve kısmen çoban ve efelerin bu zamanda bu acib şerait içinde her şeye tercihan Risale-i Nur'a bu suretle çalışmaları gösteriyor ki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 Namaz tesbihatının sırrına göre, nasıl ki namazdan sonra tesbih ve zikir ve tehlil ile hatmi i muazzama-i Muhammediye ve zikir ve tesbih eden ve ruh zemin kadar geniş bir halkayı tahmidat-ı ahmediye dairesine tasavvuran ve niyeten girmek, medar-ı olduğu gibi, biz dahi Risale-i Nur'un geniş daire-i dersinde ve halkayı envarında ders alan ve çalışan binler masum lisanların, mübarek ihtiyarların dualarına, ve amali salihalarına hissedar olmak ve dualarına amin demek hükmünde olarak onlarla tayyimekân ederek gıyaben omuz omuza, diz dize bulunmak hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuriyle kendimizi fevkalahat bahtiyar biliyoruz. Hususan ahir ömrümde böyle kıymetler manevi evlatları ve yüzer Abdurrahmanları bulmak benim için dünyada cennet hayatı hükmüne geçiyor.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 İsparta'ya gönderilen bir fıkradır. Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymetler neticeye mukabil fiyat olarak o şakirtlerden tam ve halis bir sadakat ve daimi sarsılmaz bir sebat ister. Evet Risale-i Nur 15 senede medresede kazanılan kuvvetli imanı tahkikiyi 15 haftada ve bazılara 15 günde kazandırdığına 20 bin zat tecrübeleriyle şehadet ederler. Hem iştiraki amali uhreviye düsturu her bir şakirdinin her bir günde binler halis lisanları ile edilen makbul duaları ve binler ehli salahatin işledikleri amali salihanın misil sevaplarını kazandırıp her bir hakiki sadık ve sebatkar şakirtlerini amelce binler adam hükmüne getirdiğine delil Keramet kerane ve takdir kerane İmam Ali'nin üç ihbarı ve keramet-i gaybiyeyi Gavs-ı Azam'daki tahsin kerane ve teşvik kerane beşareti ve Kur'an-ı mucizül beyanın kuvvetli işaretleri o halis şakirtlerin ehli saadet ve ehli cennet olacaklarını pek kat'i ispat ederler. Elbette böyle bir kazanç öyle fiyat ister. Madem hakikat budur, Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve Sofi meşreb zâtlar, onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak ve şakitlerini teşvik etmek ve bir buz parçası olan enaniyetini, tam bir havuz kazanmak için o dairedeki abu hayat havuzuna atıp eritmek gerektir. Yoksa başka bir çığır açmakla hem o zarar eder, hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur'aniye'ye bilmeyerek zarar verir, belki zındıkaya bilmeyerek bir nevi yardım hesabına geçer. Sayit Nursi Üstadın talebelerine gönderdiği ve kendi el yazısıyla yazdığı mektup Aziz Sıddık kardeşlerim, bu iddianameden anlaşıldı ki, hükümetin bazı erkanını ifal edip, aleyhimize serkeden gizli zındıkların planları akim kalıp yalan çıktı.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 ben itiraznamenin ahirinde bu gelen fıkrayı diyecektim fakat bir fikir mani oldu. Fıkra şudur. Evet biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki her asırda 300 milyon dahil mensupları var ve her gün 5 defa o mukaddes cemiyetin prensipleriyle Kemal hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar. İnne'mel müminun kutsi programı programıyla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 Sair dünyevî ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komiteler ile münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim, sakın sakın dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar, sizi tefrikaya atmasın, karşınızda ittihad etmiş dalalet fırkalarına karşı sizi perişan etmesin el-hubbu fil-lâh, vel fil düstur-u rahmanî yerine, el-hubbu fil-siyaseti, vel-buğdu siyaseti düstur şeytani şeytânî hükmederek, melek gibi bir hakikat kardeşine adavet ve hannas gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet ve taraftarlıkla zulmüne rıza gösterip, cinayetine manen şerik eylemesin. Evet, bu zamandaki siyaset, kalpleri ifsad edip, asabî ruhları azab içinde bırakır. Selameti kalp ve istirahat ruh isteyen adam, siyaseti bırakmalı. Evet şimdi, kürey arzda herkes, ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen, gelen musibetten, hissedarlıktan azap çekiyor, perişandır. Bilhassa ehli i dalalet ve ehli gaflet, merhameti umumiyye i umumiyye-i ilahiyeden ve hikmet-i tamme sübhaniyeden habersiz olduğundan, rikkat-i cinsiye sebebiyle, nev-i beşerle alakadar olduğundan, kendi eleminden başka nev-i beşerin şimdiki eliyim ve dehşetli elemleriyle dahi müteellim olup azap çekiyor. Çünkü lüzumsuz ve mala yani bir surette vazifeyi hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp afaki ve siyasi boğuşmalara ve kainatın hadiselerini merakla dinleyerek karışarak ruhlarını sersem, akıllarını geveze etmişler. Zarara razı olana merhamet edilmez manasında. Erazi er bir zarar layun zarûle, kaydî esasîyesiyle şefkat hakkını ve merhamet liyakatını kendilerinden selbetmiştir. Onlara acınmaz ve şefkat edilmez ve lüzumsuz başlarına bela getiriyorlar. Ben tahmin ediyorum ki bütün küreyi arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini ve istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Bunun içinde en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur dairesine sadakat ile girenlerdir. Çünkü onlar Risale-i Nur'dan aldıkları iman-ı tahkiki derslerinin nuru ile gözüyle her şeyde rahmeti ilahiyenin izini, yüzünü görüp her şeyde kemali hikmetini, cemali adaletini müşahede ettiklerinden kemali teslimiyet ve rıza ile rububiyet ilahiyenin icraatından olan musibetleri teslimiyetle ve gülerek karşılıyorlar rıza gösteriyorlar ve merhameti ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte bu hakikata binaen değil yalnız hayatı uhreviyenin belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler hacsiz tecrübeler ile Risale-i Nur'un imani ve Kur'ani derslerinde bulabilir ve buluyorlar. Said Nursi